İnsanla oynanmıyor. İki tarafta insan lazım. Biraz önce bir tarafına bir var. Öbür tarafına bir şey yok. Kartı olmayacaktır. Mecnun'a demişler ki Mecnun. Mecnun. Şu ağzın ne güzel boyunu var demişler. Boyunu fusu var demişler. Mecnun demiş ki. o oh, Benim zeydanım demiş. Boyuna kusuna benzer demiş. Peki demişler ki Mecnun. Bu ağzın ne güzel damları var. Mecnun demiş ki.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 davası, bilin bir bilin İslam olan veya Allah Resulü eklem sallallahu aleyhi ve sellem olan bir insanın da hali budur. Seni tüsteni buyuruyor ki, doğa girdim diyor, her yaprakta Rabbimi gördüm diyor. Bu ne iştir peki? Onun için, onun için kalp öyle bir yere ipatıklanacak ki, öyle bir yere bağlanacak ki, devamlı seni meşgul edecek. Bir insanın dişi ağırsa, he dişim dişim dişim der. Al gel iftara bize, ha, ondan sonra veya gel camiye gidelim. Ya, gelemem kardeşim niye, Düşün, dişim, dişinim dişim, dişinim dişim. Bir diş 24 saat içerisinde bizi bir saniye bile boş bırakmıyor. Bir diş ağrısıyla sürekli insan meşkil oluyor. Bu dinin İslam'ın içine düşmüş olduğu şu ızdıraflı hal, İslam'a reva görülen bu kadar hükmeler, katmaları ana bir zebi, bir işareti kadar bir zırh oluşturmadı. oluşturmadı. Oluşturmadı. Oluşturmadı. Sana sevdiğin birisi saçının telini, sakalının telini verse, verse onu en güzelde muamma edersen, güzel perkünüzün bir arasında veya böyle cili bir ciler benim kutunun içine koysun yine bu bana sevdiğin hediyen saçının teli defterçe. Dinle de beni İslam, bana ne hediyeler verdi. Dinle beni İslam, Etti. ama bir saçın telini muhafaza ettiği kadar ben dilimi İslam'dan muhafaza etemedim demek ki benim mezarımda İslamiyet'in bir saçın teline değerek kalmadı bir insan cebindeki mendili kaybetsen sen takı kaybetsen sen kaç para ya? 250 bin lira 500 bin lira ne yapıyorsun bunlar peki? affedesi bunu mı çekiyorsun değil mi? Ya o mendili nerede kaybettim ben ya vesaire falan diye Geldiğin yollardan gerisin geriye gidiyorsun, ne yapıyorsun peki? Arıyorsun anı. Eee? 6666 ayetten kaç para biliyorsun peki? Oku bu velahâ biyâti barhân fel mûriyâti kadhâ yok. Oku peki gâbbu hâvelle n'ecel yok. Oku biyâti yok. Oku nereç sağa fafî Yok peki. Eee? Bu adam aşımdan ne diyeceksin peki? Bu adam markası ne peki Allah aşkına? Bazıyı bize bir itikatten İslam'ı çok güzel sevinir ediyor ama işlerimize bakıldığı zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile bir delikanlıymet ettiler. Dediler ki ya Resulullah şöyle zahid ki gece kain gündüz sahin gece sabahları kadar kıyamda namazla dün düz e, oruç gidiyor peki. Resul-i Ekrem buyurdu ki bu delikanlı ne yer ne iş arıyordu. Dediler ki ya Resulullah ondan bundan geçinir. Çalışmaz. İşte ondan hisler bundan hisler vesaire atamak düşünüyor. resul buyurdu ki bu delikanlı sizin bahsettiğiniz gibi kaliteli bir insan değildi. <gülüyor> İnnallâhu'l-i İdhul-Mu'nil-el-Muhterif al buyurdu. Allah-u Teala eli iş tutan sanatkar insanı, elinin emeğiyle, alnının teriyle belki rızkını majin temede emin eder insanı sever buyurdu. O kadar. Bunun için insan sürekli dinin yerde bir bileni olacak. Herkes dinini bilip İslam'ı muhafaza etmekte Amiral Cemil olması lazım. Herkes bu davanın adisi olmaya mecburdur, mecburdur, mecburdur. Hoca da, meşayih de dinini bilip İslam'ı bizi bir yere kadar korurlar. Amma ve lakin dinlenip dinlenmediklerini gördükleri an onlar da, da bırakabilir bu işi. Allah göstermesin. İslamiyet'in şu an iskeleye bağlayan Halak'ta, Halak'taki iplikçiklerin çok korktu gibi birkaç tane iplikçikle İslam gemisi şu an iskeleye duruyor. Nâzallah bir kuvvetini bir da vurursa, bu gemini o son ipliklere koparsa, bu gemi nereye gidecektir? Nereye gidecektir peki? Yavuz Sultan Selim Han, aleyhür rahmetül bütün savaşlarını doğruya yaptı. Şia üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya doğru yapıyordu. Çorlu yakınlarında, şu iki kürek kemiyarasında bir çıban çıktı. Şiir Pençe diye, o isimde bir çıban. Hasan Can Veziri rahmetli, anı, Hasan Can dedi ya, baksana şu sırfıma de, yanıyorum dedi ya. Bu çıban neyin nesi? Hasan Can baktı, baktı, baktı, durum tehlike. Şimdi öleceksin de diyemiyor ana çünkü yani et, bu işin edebi vardır, terbiyesi, usulü vardır. Dedi ki Hasan Can, Yavuz Sultan Selim aleyhi rahmeti vel kufrana. Padişahım, Tadişahım dedi. Şu an Cenab-ı Hak Celle beraber olma zamanı buyurdu. Bedenin peşin de olarak ifadesi ve hani heyecanı aykırmadığı çok acayip. Dedi ki, Hasan Can, Hasan Can şimdiye kadar kiminle beraber halleterdin diyor. Çabuk bana bir yanıt iş şimdi. Ve selamun kavlem min Rabbirrahim dedi, ruhunu teslim etti o anda. Bize sırrı son zamanlarında çok ağır bir hastalığa maruz kaldı. Ziyaretine gelenler dediler ki selamın aleyküm. Selam almadı. Gene karikat devam ediyordu. Zikrime zikrime devam ediyordu. Bitti. Dedi ki camı at muhterem misafirlerim dedi. Siz dedi, buraya gelip bana selam verdiğiniz zaman dedi, dersin dedi bitmemişti. Korktum sizin selamınızı almakla meşgul olurken, da yani benim nefeslerim biter tükü bir de dersin yarım kalır mı diye o heyecandan o etanın korkudan dolayı selamını biraz teyit ettin dedi. Selamını alıyorum şimdi çünkü dersin bitti dedi. Aleyhüm selam dedi ruhu de zimetti. O adam böyle gidiyor Müslüman Medine'ye benzer. Müslüman Medine'ye benzer. Müslüman Medine'ye benzer. Medine'nin bağında Muhammed Mustafa'ya o kadar peki. Evet benim kalbim Muhammed Mustafa'nın hızlı yumurtak parasıdır. Öyleyse bu kalp Resulü Ekrem Savaşı'nın hipoteklidir. Onunla oturacaksın. Onunla kalkacaksın vesaire. Kaldı ki burada neler var neler. Yani bir Yunus Emre gibi diyebiliyor muyum ben acaba? Bir Yunus Emre gibi diyebiliyor musun acaba? Diyorsan, diyorsan sana helal olsun. Diyemiyorsa bizlere eyvahlar olsun. Ey enbiya alel merre ey enbiya alel rıdri peygamberi ahlan ve sella merhaba sen canları çalısın alemlerin sultansın dertlilerin dermanısın ahlan ve sella merhaba Sürekli sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, Efendimiz'i kalbine davet ediyor, o manada bunu söylüyor. Sen canladın canladısın, aleflerin sultalısın, dertlilerin darbalısın, ehlem ve zaytler merhaba. sen mağdur bu huda, etme şefaat dergida. Ahmet, Muhammed, Mustafa, Ermen ve Seylem merhaba Cümle sürdüler Yoluna canlar verdiler, Ermen ve Güneş cemalim görünür, kâine yüzler sürünün. يومنا جاء ولن نغادرن اهلنا واذهبوا الله اكبر شعره سبحانه هو سلطاني قد جاء ابو الهرله اهلنا وسائل الله الله اكبر شعره سبحانه هو سلطاني قد جاء ابو الهرله Al sana Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kapıdan giriyor Bu işler böyle cümle böyle böyle Din bir bir Muhammed Mustafa bir hiyaçtır Ben Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Alemlerin güneşi yiyemem ben Güneş ki batıyor Muhammed Mustafa ve dini batmıyor Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Sen su gibisin ya Resulallah ben bunu diyemem ben. Şair Huzun Üstü gazetesi vardı. Resul Ekrem Savatı'nın mesine. Hasrem ee, onu yazmıştır. Ama ben Resul Ekrem Savatı'nı diyemem. Su diyemem. Niye? Su durdunu kokuyor. Muhammed Mustafa kokmuyor. Ben Muhammed Mustafa savatelere ekmek diyemem. Ekmek durdunu fayaklıyor. Muhammed Mustafa fayaklanıyor. Eee ne oluyor şimdi çünkü? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyden çok daha, çok daha, çok daha muazzamdır. Şair huzul ne söylüyor? Soru söylüyor beytinde. Allah güneşi niye yarattı? Allah ayı niye yarattı? Allah güneşi niye yarattı? Niye yarattı biliyor musunuz diyor? Niye yarattı biliyor musunuz diyor? Miras gücesinde Muhammed Mustafa'nın ayaklarını altını sermek için diyor. Avlan Ertik'i sırrı Aşksız namaz, namaz değil diyor. Aşksız oruç, namazan, ramazan değil diyor. Aşksız, ac ve zekâ hiçbir şey diyor. <gülüyor> dünyada en büyük ibadet aşktır aşk. Aşktır aşk, aşktır aşk. Aşktır aşk. Bir başka kabille dünyada en büyük ibadet intibahtır diyor. Uyanmak yani. Kafamız afacazı dans etti, tamam yarabbim. Bundan sonra bir daha şahit yok, bir daha şahit yok diyor. Namur Abdalik mektubunda buyuruyor ki Bak ilim artı, zikir artı, muhabbet artı, ubudiye eşittir Allah veya Meryem'in rızası Sultan diyor ki eğer ilim var tamam mı tamam ondan sonra zikirla tarikat versin muntazan eyvallah Diyor ki niçin diyor zikir diyor gerekli diyor ilimde niçin zikir gerekli insan zakirdir diyor Zikredendir, insanın peki mahbubu var, mezkuru var kim? Cenab-ı Hakk'a salif diyor, tarikat tersine iyi ihtimam gösterirse, iyi ihtimam gösterirse Allah, Allah, Allah, Allah veya la ilahe illallah, la ila illa. Nitecede öyle bir çıtayı yakalıyor ki, insan öyle bir noktaya geliyor ki, öyle bir noktaya geliyor ki, artık yani işte o zaman mahvet veriyor muhabbet patlak verdi insan sevdiği devamlı zikrettiği zaman kızlar muhabbet akışlıyor bak efendi Allah uzun ömürler versin Allah-u Teala işe yarayanın da yaramayan da ömürlerini ona versin çünkü iş görmedikten sonra yaşamanın bir manası yok vahiş göreler yaşasın ha, ama Allah ganidir yani onun da ömrünü müdahale eder bizim de ömrümüzü Allah Celle Celle müdahale eder. bak içimde sığırıyor Efendim sık, sık yani, ya kardeşlerim yok, tarikat terseydim, dikkat kadar ya bu kadar, başka yok. Bunların var ya, bunların tefsiri var ya, şu cümlenin tefsiri, affetersiniz ya ama yani devru ya bana oradaki 100 yıl çeker, yüz yıl çeker, gel seninle beraber, namurabbanin nekürbağdını gel ha, bir genç kızın dantel işlemesi gibi, kanel izi işlemesi gibi, Opium beraber veya dinle. ondan sonra bu sizin ağırlığı, mümnzenli, tunajını ne olduk? çok rahat anlarız. Ne diyemem ben bana? Eğer talimat versin, ziyafetlerdeki istimamı özel dikkatli yapıyorsak bu mağduriyeti piyecek diyor. Bak gerisini bana ne, yani, ne ne ne ne ne ne ne ne fena geliyor, ne muhattam geliyor. Mahfet patladı mı? Mahfet patladı mı? peki insan sevdiğini ana ana ana ana ana ana ana, ana. öyle bir noktaya ki, sevgilin diyorsun, yavim emret öneye giriyorsun. Garikat insanı bir noktaya getiriyor. Eğer bunu yapıyorsa, eyvallah. Mevla ne diyor? Aşkır tarik râhı peygamberim ağa Mağur zâde-i aşkiyem Aşkır maderim ağa Aşkır tarik râhı peygamberim ağa aşk bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Uda diye Mağur zâde-i aşkiyem Aşkır bizim anamızdır Aşkır maderim ağa Aşk biz anamızdır diyor Biz onun çocukları diyor o kadar Biz bu anadan vazgeçemeyiz Dinin ürün İslam benim anamdır, senin anamdır, insanın anası ona hiç eten kötü bir şey gidilmez. Ha ah, onun sütünde neler var neler neler var neler. Benim anam dinin ürün İslam'dır, bana şimdiye kadar hiç bir şey vermedi. Benim beslenmem için en güzel gıdalar havin, onun sütünü ben emerek ki büyüdüm ben. İslamiyet'teki aynen bir anaya kızar, anana lafı içtirmiyorsun. Ananı kırmıyorsun. Anan için ölüyorsun. Ama o ana, fani bir ana. Fani bir anaya bu kadar fedakarlık, dinini bilin istemiyor. ya, ya. Namı dikkatle sallahu sırrı samadani buyuruyor ki, bir saat diyor bir vaaz dinlemek, bir saat bir sohbet dinlemek, bir saat dinleyin de ha ilim meclisinde bulunmak diyor, kırk kere, kırk kere! 40 kere, her keresi de 40 günden ibaret olmak üzere 40 defen kere, ama her keresi 40 gün olmak üzere silahane gelip diyor, ismael cami altı metre şey silahane idi zamanlar, aslında karimun teknesinin altındaki metre silahane idi. Bir saat sohbet diyor, ha her 40 gün, gün olmak üzere. Kırk kere silahhaneye girip de mevlad zikretmekten çok daha üstündür diyor. Bilimin <gülüyor> yaptığı da hiçbir şey iltatmıyor. Derinlikten tamam güzel meslek lazım ama yani lazım var elzem var bilim önemli var ilim var. Ehel neyse onla uğraşılacak peki. Ne diyor bana bani ana ilim. Ha sonra ardından zikrullah. Sonra dedi, muhabbet de dütlüyor. muhabbet mı ne oluyor bu sefer? Emret diyorsun muhabbuna, ne istiyorsun benden, ne istiyorsun benden hemen yerine getireyim. Dede Yavuz Sultan Selim Han diyor ki, İslami şekere benzer diyor, İslami şekere benzer diyor. Şimdiye kadar benim geçmişim diyor, bir şekere bir tane sinek kondurmaz diyor. Ben de diyor, bir şekere bir sinek kondurmayacağım diyor. O kadar dilimallah gayûr, gümhebbü gayûr, ve amru gayûr gayûr, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kıskançtır, tek yahut kıskanç helâr diyor, öner de gayûrdur diyor, o kadar. İnsan dini kıskanmalı, yabana atmamalı, öksü gibi kendi kaderini terk etmemeli. Herkes mettiği mükerremeden, Medine Münevvere'ye giderken üç kişi, beş kişi gruplar halinde gitti. Ama bir kişi başına gitti, o da arasında radıyallahu Nakam-ı İbrahim'e geldi, iki kılıcını, kalkanını yanına koydu, iki reket namaz kıldı. Yani Mekke'den ayrılışını son namazı bu. Etrafda müşriklerin kodamamları, imana ve İslam'a asıl kesilir. Böyle, böyle, böyle, böyle, böyle akıyorlar. Asama Rabi'yallahu anh'a, namazı bitirdi, baktı onlara şöyle, işte de iyi bakmıyorlar. Geldiğin yanına dedi ki, bana va dedi. Men arade, men arade en yurammile zavcetevus. Ve yüktün evlatın, kendin kim? Vara ha zel vahide? Madem her adamın bir zevjesi var, buranede Hanımın bırakmak istiyor Marie. Ve yüktün evlatın, evlatlarının çocuklarını kim bırakmak istiyorsa kendin kim? Vara ha zel vahide? Anlık bekliyorum, oraya geleceksiniz diyor. Vuran parmak banka Hadi bakalım diyor. Ha, el mi yaman, ben mi yaman, sen mi yaman, ona O kadar, o kadar. Allah Celle Celaluhu kitadan kutlu, bende yarattı diyor. Birisi şiddet, öbürü mülayemet yazdılar radıyallahu anh. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Ama Sultan e, Fatih ruhunu tahmin tarif ediyor ki, Hz. Fekir'in sadaketi, Ömer'in adaleti, Hz. Osman radıyallahu anh, keyif ve ka'rı, Hz. Ali kerrem Allah'a salli şeha, Dört tane müziği Sultan Fatih'i bir araya için neyde o kabiliyete, neyde o muhtevane sahibi olan zata İstanbul'un pekini peki nasip eyledi. Yani İsa davasıyla yatmalı, davasıyla kalkmalı. Namara fangi ki muhabbet neyi kırılır? Hübideyi kuruyor. Yani bütün meseleler de o aşkın patlamasıdır. Yani namaz nasıl kılınacak? Veya tarikat tersi nasıl yapılacak? Artık bir yerde var ya bunu sormaz o kişi. Niye? Kendisi bizi bunu öğrenmek için öyle bir gayete girer ki Sormayın gitsin, sormayın gitsin. Bir sürü baştan muhabbeti kaybettik gibi yani. Ben yani kendimi burada tenkit ediyorum. Sizi önceden izi ederim. Ama ama ama muhabbetsiz nememaz. Ne tarika, ne Ramazan, ne şu, ne bu vesaire. Yok eh yani. O kadar. Portakal suyu gitmiş. Portakal suyu çünkü biraz dibe oluyor ama. Ben size bir şey söyleyeyim. Bak Ramazan işi yavaş yavaş yavaş yavaş kelinin duvanı topluyor değil mi? Gitme bir vesaire <gülüyor> Ramazan'ın yüzü geldiği zaman İstanbul sokaklarında e, bazı evlerin e, işte sokak e, evlerinin e, önünden geçerken evlerden ağlama sesleri geliyordu evlerden kışkırık seslerim geliyor da Ramazan Ramazan Sevgilim Ramazan Gitti Ramazan Ramazan Ramazan He bende de bu var Peki bu ne? Bu ne? Eğer o muhabbetse peki bu ne? Bak sabahleyin burada mektubu atraf edersiniz Mamurabbanim ne acayip şeysedim burada Niye Ramazan bekliyoruz? ufff anam ok, oh. neler oluyor da neler, neler oluyor, iki cümle üç cümle söyledi ama al eline oklavayı, merdaneyi, o hamur-i cümle, tesuvaletemsi, ibarezi al, bak minyut kovmuyor okunan üç satır, beş satır var ya, aynen durgun siyah düşen bir taşa benziyor, yani durgun siyah taş zaman bir daire yapıyor, o daire bir ikinci daire yapıyor, öbür üçüncü daire yapıyor. Doğru, ondan sonra dördüncü daire, beşinci daire böyle, böyle, böyle, böyle gidiyor. Ama sen nereden sadece bu kadar konuştun, bu kadar anlıyor. Bir satır, iki sıfır, öyle değil, öyle değil, sultan değil gibi mektubunda. Ya bu tarikatın diyor, öyle incelikleri var ki, bu yolun öyle esrareydi dilimleri var ki diyor, anlatamıyorum diyor. Ya anlat dediniz ki yol çok acayip bir Çok iyice diyor ben yapamam. Bu iş benim işim değil. E anlatmasam hakla babını karıştırıyorsun. Ben ne yapayım ben diyor. Bari birazcık dokunaya geçeyim diyor. Ya ya İmamı taberi taberi tefsirini yazmak için yazarken talebesini dedik talebesini. Bir tefsir yazarsanız okur musunuz? Dedi ne kadar olacak diyor. Dedi ki otuz bin varak. Of uh, dediler. Efendiler dedi, bu olmaz. 100 sene öndeki ondan sonra imamın kaderini duydu ki demek ki hirmetleriniz bu kadar kasır oldu demek ki kafiyetiniz bu kadar öldü he demek ki ya ben yazmaya üşenmiyorum siz peki okumaya üşeniyorsunuz ondan sonra on iki bin maaş on bin yaprak olarak yazıp gösterdi o tefsir edildi şu an ee ee ee ee bugün ne yapıyoruz peki ne oluyor peki Şimdi, insan eğer davasına aşıksa davatını savunmasını bilmeli. En büyük silah ilimdir. En büyük silah ilimdir. En büyük silah ilimdir. Eskiden Ejdaf camileri yaparken iki destekli yapardı. Caminin bir tarafında tasavvuf tarikat tarika dergahı öbür tarafında medrese inşa etmiştir. Ama camiler ne oldu? O dergahlardan tasavvuf ve tarikaların dergiyanlardan mahrum edildi. Öbür taraftan medreseler kapatıldı, cami dayanetsiz kaldı. <gülüyor> Keşke medreseler yıkılmasaydı. Çünkü medresi yaşasaydı, tasavvurlu terikat da ilgi yani olacaktı. Ama cami bugün iki fayandadan, iki destekten mahrum kaldı. Sultan Selim camisinin bakın Halice Bakan taraflarına ecdatli ilma taşları yapmışlar değil mi? İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu biliyorlar. Adam mesela mimar Sinan, önümün üstlüğü bulamış kişidir Süleymaniye'de. Yani o kadar sallandı sallandı. canı hala bindi kayakta. Neler oluyor orada neler? Neler oluyor neler? Neler oluyor neler? Güyükler diyorlar ki insan davasına öyle sabit olmalı ki daha, daha hususim bir kabirle insan tarikatına o kadar yani ciddi sahip olmalı ki yakata halinde Resul Efe'nin ona sevgilim diyecektir. O noktaya kadar, gelinceye kadar insan davasında âli yümmet olmalı, olmalı, olmalı. Ama yaşanmayan tarikat tabi, yaşanmayan bir zevk vermeyince bu laflar havada kalıyor. Allah tadını kaybedenlerden üzeri eylemesin. Amin. <gülüyor> Rahmetli, Allah gani rahmet eylesin. Kanun Sultan Süleyman, Mimar Süleyman Şahat'ı. Dedi ki, koca mimar dedi, ha Süleyman Süleymaniye camisi nasıl yapacaksın dedi. Kubbesi nasıl olacak, minberi nasıl olacak, niyevi nasıl olacak, camilere içti nasıl olacak vesaire. Dedi ki, padişahım padişahım dedi, caminin kapısı şöyle olacak, kubbesi böyle olacak, minberi böyle olacak, işte niyevi şöyle olacak vesaire. Kanun Sultan Süleyman dedi ki, koca mimar dedi, koca mimar dedi, haber mi gibi konuşuyorsun dedi. Haber Haberlu gibi konuşuyorsun dedi. Yani bir şeylerden haberin var gibi konuşuyorsun dedi. Mimar Sinan dedi ki Padişahım, devletim, hunkarım, şevketim, hudavalligâr. Biraz sen Rasul Eklem sağ ve sellem sana caminin yapılışını tarif ederken ben de senin arkamdan Rasul Eklem sağ ve sellem'i dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu topraklar bu imanla kuruldu tamam mı? Bu camiler, bu mescidler böyle kuruldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bata, bana vatan bıraktı. Çanakkale harbine Türk askeri eyvallah. Yani Allah o askeri, o askere zaman vermesin. Asker tamam, silah tamam. Fakat savaşı bitiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Resulü eklem'e savaş vermeye gel bile bu taraftan bakalım. İnsanın yüreği dayanmıyor. Yartma yartan değil, askerlerle birlikte cepheye doğru gidiyorlar. Çanakka'nın altı şey, e, tepe köyüne geldiler, e, askerler susandı, peygirler susandı. Dedi ki gelin dedi şuradan, dedi, işte içelim dedi, hayvanları sulayın dedi, cetheye doğru gideriz dedi. Baklar ki şey, çeşmenin yalağında bir tane köpek affedersiniz, hayvan içe içemiyor, içe içemiyor, uyuzlu bir hayvan, kan içerisinde kalmış. Yarbay Hasan Bey dedi ki, ben dedi gideyim dedi, siz sonra sorabilirsiniz dedi. Köpeği kucağına aldı, üstünü başını güzelce sildi süpürdü, hayvanı tehlikeye ondan sonra tedavi etti, içi donusuyla sarf koyununu aldı ona. Ya, ya padişeh, komutanım yapma, etmede köpeği osmuş, tamamen doğabildi, osmuş demeyildi. Ben yarın Rûz-i Cezâda, mahkeme-i Kibra'da, Rabbim bana o köpeği niye mahomet etmedin diye hesap sorarsa, beni de çarptıracağım Allah Celle Celaluhu. Köpeği kucağına aldı, köpeği at gördük, Canberk diye. Canberk diye, Canberk aha köpeği kusuladı aldı neyse yola girdi Askerler geldiler çeşmede işler sonra işte çok şeyler oldu neyse sonra cepheye gider varlılar ya, Yar bay, Hasan bey askerlerine oğlum sen şu siperine geç baka şu mevziye geç sen şuraya sen şuraya sen efendim matumen tüfeğe buraya kur topu şuraya yerleştirin <gülüyor> vesaire bu şekilde efendim talimat verirken uzak uzakta bir askerin yerde tebelendiğini görüyor yarbay aslan hemen gidiyor bakı bir Fransız askeri. savaşta yara almış peki yani işte öldülecek mesela yarbay aslan bey Fransız'a Fransız adamı Fransız kucak açıyor beni kaldırır ayağa Baa. savaşta bile savaşta bile düşmana kapana göre istediğin muamele yapamıyorsun çünkü senin üzerinde Allah var. Müslü adamın gözünü kulağını kesip ayamazsın, oyununu üzüksün, para göbeksin o kadar. Ondan sonra diyor, vay, affedersin, namussuz, vay bilmem ne Ya orada bile nefis, aa, asla katta, kat, izin yok. Adam böyle kucak yiyor, ayağı kaldıracakken meğer, Fransız askeri efendim, numar yapıyormuş. Ve evet. e, ne de, ya sen de onu kucaklayıp kaldırırken, kasatürayı çekti, ondan sonra ya bu aslameye sapla. Yarmayasambey yıkıldı diyerek anbaşandı. Tabi askerler gibi komutanı komutanı komutanı komutanım ondan sonra. Yarmayasambey gidiyor ve ağzına dikkat cümle dünler döküldü. Cümlelerde şöyle söylüyor Allah şahittir ki ben bu Fransa kötülük yapmayacaktım. Ben buna iyilik nefile geldim. Ben buna tedavi için kaldıracaktım ama o bana bu hayırlığı yaptı dedi. Ve Yarmayasambey dedi ki dergaları çok bir tabur imamını çağırdı. Sen dikebilir ki hocam dedi Çabuk bana Allah'a ulan akumbate illa binler. La ilahe illallah. Telkin dedi Çünkü artık yani sevgilile kavuşma zamanı. Ruh eselimi diye. Hocam sen mi geldi vesaire? Yarbay sandayım çok kan boşanıyor ve artık gidiyor. süzülüyor diyor. Öteden beri, öteden beri, öteden beri. Bu vakti şakat köpek var ya. hayvan geldi. Yar Bay Hasan Bey'in kucağına girdi, kafasını itiriyor, bilmem kıçını vuruyor. affedersiniz, ayakları bir şeyler etmiyor. Yar anlattı, Hasan Bey anladı. Anladı ki bir şey var, acayip bir şey olacak burada. Ve dedi biz çılık, ayağa kaldırın dedi. Yar Bay Hasan Bey, ayağa kaldırıldı, uzaklara baktı, baktı ki Vaktiyle Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ya hayla ve len kuvvete illa billah. Değil Allah Muhammed Resulullah. Yarbayasan ben çık gibi oldu. Hiç hastanede parça bir şey kalmadı. Efendimiz Hazret-i Tebessüm yanına gelince yarbayasan dedi ki: "Ya Resulullah, niye zahmet ettin ki dedi o kadar." Kulara <Gülüyor> bayına Allah'ım Cihan'a Ya Resulallah Değişme Muhyine Aşk ah, Osman'ı Ya Resulallah Duyunca ah, ah, ah. Magda-i Teşrif'in Sölü Değişti Habbe'ye Barı cinanım Ya Resulallah Mecud Osman şairi Adam söyledi, adam orada gitti. Adam bilsin belli değil. Yuharef ayine aman cihanı ya Resulallah ya Resulallah diyor. Bana cihan dünyayı versene senin yani ayağının tozuna değişmem ya Resulallah. Değişmem yine kat asmanı ya Resulallah muhifat çakır demin. illa safsının elleriyle İslam'cıya Ya Resulullah cenab-ı celle celal babamız ile Allah vallahi cennete koydu zaman. Ben buyurdu ki hanımınla birlikte yiyeç iç ondan sonra ama de ki sak meyve diyor ama ne yakıştırma. Çünkü evet. evet. Adem Aleyhisselam billavah gördü şeyde cennette La İlahe illallah Muhammed Resulullah. Adem Aleyhisselam Mevlat dedi Ya Rabbi Abul La İlahe İlahe Tamam dedi. Şu Muhammed şimdi dedi Ya, Resulü, ya Dedi ki o senin sülfünden gelecek olan Seyyidül Musalim Tadil Enbiya El Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi. Haa <gülüyor> tamam anlaşıldı şimdi. Şair diyor ki, Cenab-ı Hakk'a ayet ne diyor? Nesiye? Olem <gülüyor> mecitle vahak meyve Adem aleyhisselam kasten yemedi o meyveyi. Çünkü peygamber de ismet, sıfatı vardır. Yani temre muhalefeti yoktur. Mevla diyor ki unuttu. Ama o meyveyi yerken yüreğinde bir kararlılık yoktu. Yiyim de yani işte nefisten, iştahdan öleyor Cenab-ı Hakk'a ama bakıyor şair ne yapıyor? Diyor ki, yedi o meyveyi. Niye biliyor musunuz? Cennetten çıkayım da Eee Muhammed Mustafa'ya Ümmet olayım diye Ayanıca Makide-i Teşrifin Sülbü Pacinden Adem Adem Aleyhisselam Baktık kendi zürriyetine Peygamber gelecek Değiştiği haldeye Bağı cinam sünnetinin sünneti olmak için. Ama ben hala sünneti olmanın manasını anlamış değilim ben. İmam Rebdanik'in birisinin sırrı buyuruyor ki Resul-i Ekrem bütün sünnetlerini yaptım diyor. Bütün sünnetlerini yaptım. Zaten ulemanın icma ve ittifakı var. Kendisini sünneti sünneti sünneti için ki dünya çapında meşhur olan 100 tane alemin sünneti sünneti sünneti tattıkına denk ediyorlar. O kadar yani azimet sahibi sultan. <gülüyor> Efendimizin bütün sünnetlerimi yaptım yalnız bir sünneti yapamadım dedi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan Hüseyin radiyallahu anh ile birlikte cemaatle namaz kazı ben bu sünneti yapamadım çünkü çünkü benim torunlarım o kadar büyümemişti buyuruyor bunun var ya hatıranım var ya öyle ince efendim efendim noktaları var ki yani konuşmak Bilmiyorum yani konuşmak ki değil biz efendim meseleyi haklatıyoruz gibi geliyor Ama bizim bildiğimiz çok ötesinde. Sultan 3. Mehmet e, Osmanlı Devletinin padişahlarından ne zaman peki Resulü Ekrem'in adı anılsa hemen tahttan ayağa kalkardı. Bir mecliste eğer e, 20 kere Resulü Ekrem'in ismi anılsa 20 keresinde kalkar bir saygı ve hürmet gösterip ondan sonra oturur idi. Allah sahip olunca insan devamlı sevdiğiyle birlikte olmak istiyor. Heeeep onunla peki durumu ve işte asal götürmek istiyor. Açı diye bir yer var ya Endonezya'da hani Tursun'a ne oldu? Deniz kalktı, iyiydi. 300 bin kişiyi yuktu. Oraya ecdat buradan erzak yardımı gönderdi. Orada bir insanların efendim her türlü ihaşa ve ibadetini O zamanın döneminde buradan ta Endonezya'ya Dediler ki, bizim size teşekkürümüz ne olacak? Ya ne yaptım biz size? Dedi ki biz sizden bir şey istemiyoruz. Bizden bir şey istiyoruz. Mübarek günlerde fakir fukaraya dedi, verdiğimiz erzaklardan dedi, işte yemek verin, işte su verin, şunu verin, bu verin. Sevabını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi. Biz sizden bir şey istemiyoruz dedi. Bizim rüzgarımız durdu durdu. Bizim rüzgar durdu durdu. Tophaneli hakkı değil. Çanakkale harbinde peki neler yaptı o beneler. İngiliz kuvvetleri komutan Hamilton hatırasına diyor ki karanlık liman diye bir yer var Çanakkale'de. Orada İngilizlerin yırmanlıkların gemisi var. Savaş gemisi. Bu gemiler yarın çıkacak. İstanbul'u bitirecekler. İstanbul gitti. Türkiye gitti. İstanbul gitti. Türkiye gitti değil mi? Eyvallah. Bugün içinde ayağım durumdayla. Ve Türkiye'de ne oldu biliyor musunuz? Şimdi adam diyor ki diyor. Acaba Türkler gelir mi? Bir mayın döşer mi? Gündüzden helikopterle sürekli yukarıdan parıyoruz diyor. Hava fotoğrafları çekiyor acaba Türkler gelip bizim gemilere bir şey yapacak mı diye. O gece o gece o gece ne oldu? O gece e, topanın Akkı Bey, yüzbaşı Akkı Bey 26 mayın döşedi. 26 gemiye 26 mayın döşedi. Ama lakin diyor ki Amircan mayınları diyor kıyıya böyle dikti yap paralar döşelim. Kareler döşediyor. Askerlik tarihinde diyor, mayınları bir zaman o şekilde döşenmez. Ya sahile bir dik bir şekilde yani döşenir. Bu adam diyor, kaydı dışı mayınları döşedi diyor. Ve sabahleyin diyor ondan sonra gemiler çıkacak İstanbul'a gidip, İstanbul'u bombalayacak fakat cık, gemiler çıkamadı. Eee hangi gemi dokunduysa infilak etti, 26'dan alttan ettiğin numara da denizin dibini boyladı. Ama ne oldu biliyor musun? Ama ne oldu biliyor musun, ne oldu biliyor musun, bir gün önce yüz topanyanın yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanı Cevat Bey'e Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cevat söyle Hakkı'ya dedi, mayınları kenara dedi dikti, paralel düşersin dedi. Muhammed Mustafa eğer bu emir ve komutanı vermesiydi, bugün İstanbul'da gitmiştir geçmişti, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana vatan bıraktı. Sana vatan bıraktı, sana elçi bıraktı. Sen bugün efendim haraç mezhap ülkeyi satıyorsun, bilmem şu bu vesaire. Yani işte mavrimiş, mavrim gibi vesaire. Bu memleketin tek bir taşı bile, tek bir çakır taşı bile. Eğer yani yabana giderse bunun hesabı çok zor olacak. Bunun hesabı çok zor olacak. Böyle neler dedi, Allah Caşı Cenab-ı Habibi'ni cepheye askırlık gönderiyor peki. Niye? Sana Cenab-ı Hak tekli Habibi'yle Vatanlara gel, okumuyorsun sen, sen okumuyorsun sen, sen okunuyorsun sen, sen davanı felçikliyorsun. Davan Öyleyse aşarap gibi, yılan gibi, gözet gibi, yavrumun çizmesi aldı nezime mahkumsun. Bir zaman gelir ki, kılıçı kılığından çekip çıkaralım. Kafirin zulmünü deşkede, kafirin zulmünü cihandan kaldıralım. Onun riz olan gözleri gibi Cihan üzerime fena yağdırsa kız kadar çekinirsem seni değilim Bu salavetle Bu metanetle Bu şeşah sebudimini bilirsem bizi itikal etti Neden ne söylüyor? Bir zaman gelir ki Kılıncı kılından çakup çıkarırım Kılıncımı sıyırırım diyor Güneş gibi Kafirin zulmeni Cihandan kazdırırım Güneş doğdu hiç karanlık kalmadı. Ha, o misal diyor, o misal diyor, aynen diyor ben doğduğum zaman kafirin dünyadan zulmünü kaldırırım ben diyor. O riz olan, yani gözlerin gibi cihan üzerine bela yağdırsa, gelsin kafirin, yavuzun, Hristiyanın, anayı, diş misi, yüz misi, gelsin diyor, kırk kadar çekilirsen, seyirteye giriyor. Bu ruh Muhammed Mustafa'dan geliyor. Ya Yavuz Sultan Selim'e cennet mekanı durup dükkan böyle olmadı peki. Ama Resul Ekrem sağlıklı müsünnetlerle ben gereği yüzü anlayamadım. Resul Ekrem Cenab-ı Hakk'a bu yöntem yok gibi Düşmanı takipte kusur etmeyin diyor. Eee? Kuzun ey öküm! Kettirinize almıyor cenab Hak. Düşmanı takipte kusur etmeyin diyor. Yani siz takip edin. Bu adam bir adım attı ki canım nereye doğru vesaire. O ana sayı çıktı Cenab-ı Hakk Elle Celaluhu. Resul-i Ekrem sünnetlerine bir tanesi de eğer Efendimiz'e istiğfarat verirse falan yerde Ya Rasulallah bizim Aleyhül'e konuşuldu. Efendim tabi fiili bir hareket yok, ordu hazırlıyor. Duydu ki mesela benim deli kreizli yavukları veya beni, beni kaynuka yahudileri veya necranlı hüftiyanlar Müslümanların da sahabi-i kiramın bir şey konuşuyorlar değil mi? Rasulü fiili Ekrem fiilin yardımıyla Rasulü Ekrem sağlasıyla gerileştirdik. Murkaf kresinin gerileştirdik ve daha sonra yapılırken fiilin yardımıyla başlamadı. Dürür! Eğri küfrün kafasına iniyordu. <gülüyor> Sultan Hamil cennet mekan da 3 tane Müslüman İncil'i buradan ordu çıkardı. Bak din, hata var, Bu ciddiyet olunca nesillere intikal mümkün oluyor. Doksan bir iş bırak hocaya, ondan sonra biz o ikdamı iftar, iftar, iftar şovları, dinlemeleri vs yok arkadaş, yok arkadaş, yok arkadaş. Ben işin şu tarafındayım ben. Bir kütüni iki var biliyorsun. Afganistan'da bütün ensenlere bun bir şey oldu. Bir o kaldı. O yeşil köye geldi zaman, iki et biner bakan gitti. Yeşil köy onu karşıladı. Araban ona iki elini böyle. Gülbetin iki et yarın görüşün afiyahı. Sadece Gülbetin, Gülbetin. Allah'ın hafsanları sırrısız dedi. Allah'ın pek yanları sırrısız Allah'ın aslanları, Gülbetin Hikmeğe'ye götürmek geldi ki Necmetin Hümeca'a aslanlar Capıda kaldı ben o ediyor. Ne ağzı Aç! Aç! Aç! Aç beden işler, beden! Aç kişini kabul etmez! Aç kabul etmez! arkadaş! Allah Teala bu noktada bedel edemeye bizlere muvaffak eylesin. Amin. Lan Fahri'nin Râd'ı diyor ki, İzgine sınavın müstakil diyoruz diyor. Ne demek o? Yarabbi diyor, doğru yola ilet diyor peki. Hidayet iki şeyde olur diyor. Aa, istidav edin. Ya, ne o Ayet, halim, bilceksin bunları. Koyacaksın diyor adam. E ondan sonra tezkeyi ne? Tavsiyeyi veriyor bile. Ha, yani, tarikat saygı olmakla. İnsan savaşı tekrüzetle gider, topra küfetle gider peki. Evli kutlu saldırırsa zihre gider, gider maça gider gibi davaya gelinmiyor arkadaşlar. İlis alıcı Teammül Rahimullah'a geldi. Dedi ki, e, bu İmam-ı Ebu Hanife'ye onun hadis yani yönüme ne dersin sen? âlem bilir diyor mesela. adama menerde demedim sen kimsin demedi. Maerde ''Arapçıda gerçimler hep insana kullandık, canlıya hep canlısı ama adamın ben de edemedi. ''Mahe dek ulan sen olur musun?'' dedi. ''Sen kimsin Ebu Hanifi'yi ağzına alıyorsun?'' diyor. ve ı Feferkaniye diyor ki, ki yani Osmanlı Devletleri'nde itibar etmiş olduğu, o tür büyük teprakı savunan birisi de Fethelay-ı Feferkaniye diyor. ''Bir isaz, bir hafıza, bir isaz mitaledeye, ana akı sarayoncu diye mitaledeye bir ağır bir söz kullansa veya onu hor baksa bunun dini yoktuğunu zındırtır.'' diyor. Canaveti kılınmaz, buna kız verilmez, kız alınmaz. Ve sonra Müslüman kabistanlara devredilmez. Millet! Yeni dön iman, yeni dön iman, yeni dön iman. Dervişlik olaylı tavsiye edilir. Kalk! O kıza kırk Yunus Emre Kudüs'ün sırrı bu. Onun için dervişlik büyük bir derviş yani derviş Gelmiş insanların oğluyla yer, öldüğü yerde, insanları oğlundur. İnsanların bittiği yerde, tekrar insanları ilgilen bir sistemin tekkeler pekkine benziyor. İzmikteki İpraş'a benziyor. Ne oluyor? Halk petrol geliyor, halk petrol o fabrika işliyor, benzin yapıyor, mazot yapıyor. Tekke, Rafini Müslüman yetiştiren yerdir. Yani buradan bayrama cevap edersiniz. Bir kanat gibi giriyor, bir tovruk gibi giriyor, burada işte buzaklarını kesiyorlar, doğuruyorlar vesaire Beni kırılmıyor, eklemezsen öbür taraftan, tamam beşe on kere çıkıyor Lampi çıkıyor, tek ki tarikata tasavvı budur, budur, budur Allah bu noktada dindik durmaya bizleri muhabbak eylesin Valla iya attesim billah, fıbet hübiyyya asr-ı mislekin Ki Mevla'ya çımsıkı sarılırsa Sanırım repete diyor ki hidayet buluyor. Hidayet, hidayet iki söylüyor. İlme var mı? Var. Tarikatı var mı? Var. Tamam. Ama ilim nasıl olacak? Tarikat nasıl olacak? Orası bir tekrar, biliyöre gidiyor. Eğer bir kişi amakla Allah nezihiyle istikamet tamamsa, ben kendimi cennette büyük bir aleme sözlüyorum. Ben cennete girdikten sonra ümmeti Muhammed eğer cehenneme gittiyse, o cennet bana cehennem diyor. Örlesin Muhammed! He? Diyelim işte, cennete girdiysem, ben cehenneme girdiysem, o cehennem bana cennet diyor o kadar. Allah-u Teala bu sana redde, dinini dini İslam'a, asker olmaya, hepinizi muvaffak etmesin. Sevebilmek sevmeye, sevdiyseniz bedelini ödemeye Rabbimle bizlere muvaffak eylesin. Amin. Ezen okum değil Rabbi ben haberim olmadı uzattım hakkını zerredin elhamdülillah